Yaksın toprakta Hadi yak tutuşalım Kısacık bir rüyada Kaçalım bir sardun yaya Ha bugün ha derken Hiç yaşanmıyor sevdalar Hadi gel sevişelim Uçalım en yukarıda Nasılsa milyonlarca yıl Yatacaksın toprakta Hadi ya tutuşalım Acık bir rüyada kaçalım bir sardunya. Nasıl sar döner dünya? İnce'den Kültür'e hoş geldiniz. Ezgi'nin günlüğünden Tembel'in şarkısını e, dinledik. Bu parçayı Gökhan Aslan e, isimli konuğumuz e, seçtiler. E, Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İcra etti diyeceksin diye çok korktum. Yok. yok. O ses yok. bana ait olamaz e, çünkü. Hayır. Evet. Allah'a şükür. E, neden bu parçayı seçtiniz? Bugünkü konumuzu da bir ilgi kurmak zorunda hissettim. Şarkı seçerken. Neden? Zaman, Genelde zaman hep bunu alakasız müzikler çalmakla evet. övünürdünüz ortalıkta. <Gülüyor> evet konudu bir gün yaptığım kesin. Ama bu sefer e, biraz daha m, ilgili bir şey olsun. Çünkü e, vesile de arıyorum açıkçası, açıkçası Ezgi'nin günlüğünü dinlemeye ve dinletmeye. O yüzden belki de. Hmm. Konumuz ne? Ne? Ben e, bilmiyorum. Serbest zaman. Hmm. E, leisure time ya da işte bu e, kültürel incelemeler bağlamında da çokça leisure studies denen kavramı, kavramı duymuşuzdur. Serbest zaman çalışmaları. Boş zaman falan şeklinde de çevriliyor. Ee, Talchal beri... Studies'i kültürel incelemeler diye e, çevirdiniz. E, Leisure Studies'i neden serbest zaman çalışmaları olarak çevirdiniz Onu tam çevirdiniz anlamıyla acaba? herhalde Bilgi Üniversitesi'nin web sitesini bir ara açıklamışlardı değil mi? Bilmiyorum. Haberim yok. Aha, yani, çok fena. konuyla orada... pek ilgim olmadığı için sadece e, <gülüyor> sizi incelemeler. konuk alıyorum ben. <gülüyor> Konusuyla ilgisi evet, yok. Sizi sadece konuk alıyorum ben. Şimdi, neden bu konuyu seçtik noktasına geliyorum. Öncelikle. Ki hala o noktadayız. Aynen. Ee, bu konu tek başına çünkü kendisiyle sınırlı değil. Yani e, boş zamanla değil. Aynı zamanda boş zaman dediğimiz zaman e, ama çok zaman kullandım bu arada zamanla. cümle içinde. E, çalışma zamanı ve e, çalışma koşulları e, haliyle bir sınıfsal analiz e, şeyi de gerektiriyor burada. Başlığı açmak da gerektiriyor. Bu e, Bununla beraber e, bizim doğayla kurduğumuz ilişki e, hatta işte biraz daha gidersek e, farklı açılımlar mesela e, yavaş şehir, yavaş yemek, slow food, slow city e, konularına da uzayabilecek önemli bir bence e, alan. Bu, bu gündelik, hiç... hayatta da, pardon. Pardon. Yo, yo. gündelik hayatta da pardon. Gündelik hayatta da bizim derdimiz olması gereken yani sadece bir e, teorik tartışmanın konusu olmanın dışında, e, yani böyle de olabilir tabii sadece teorik tartışmayla da kalabilirdi. Aynı zamanda gündelik derdimize de bir şekilde tekabül eden bir konu. E, çokça e, çalışma saatlerinden bahsettiğimiz şu e, çağda diyeyim. E, acaba çalışma saatinin dışında kalan zaman gerçekten boş mu sorusunu sorarak e, başladım biraz. Ya da neden boş? Kelimesiyle karşılıyoruz evet. Türkçe'de. Aynen. Yani O yüzden serbest zaman tabii ki daha doğru ama hı hı. E, gündelik e, dildeki kullanışımız e, içerisinde boş zaman olarak adlandırılıyor. Bu da elbette bir şeylere tekabül ediyor. Evet o da bir şeydir aslında sinsi bir kelime kullanımı. Boş diye bir şeydir. Subliminal gelmesi. bir mesaj. Aynen. Boş beleşlik diye bir laf var mesela. Boş gezenin boş mi? kalfası. Şimdi o zaman merkez e, burada şey olmuş oluyor. Çalışma zamanı. Yani merkez o. Onun dışında kalan bir kümeler gibi gördüğümüzde. Onun dışında kalan neyse o. Ona biz boş serbest diyoruz. Ama önce bir şey olmalı. E, varlık e, ilk önce o varlığının şeyin varlığını çalışma zamanının varlığının e, neşet etmesi icap ediyor. Daha sonra o diğeri geliyor. Bir öncelik ilişkisi de kurulmuş oluyor. Ama e, bu hep böyle miydi? Bu hep böyle Olmak zorunda değil yani hep bu kadar merkezde durmuyordu. Çünkü bu kadar net keskin ayrımlar söz konusu değildi. Bu keskin ayrımlar gittikçe özellikle modern zamanlarla birlikte gittikçe netleşiyor. Ee, ve bu aynı zamanda e, çalışan bireyinde adı üstünde çalışan birey olarak kimlik bulmasına sebep oluyor. Yani bir herhangi bir birey değil çalışan birey. Çalışmak e, başlı başına bir e, aidiyet kimliksel yani bir kimlik şeyini doldurmuş oluyor, tanımını doldurmuş oluyor. Bunun yüzünden de boş kalan zaman o kişinin her zaim kimliğinden çalan bir şey olabilir. O kişinin kendi şeyinde, kendini değerlendirmesinde. İlk etapta düşündüğüm konu gündelik hayattan çalışmamanın, ya da işte performans düşmesinin çalışırken neyse maaşlarda değişmeler de dahil buna insanların e, bendiklerinde ne gibi değer kayıplarına güçlü değer kayıplarına yol açması idi. Çünkü e, o kadar buna entegre bir hale getirilmiş ki demek bayağı biz bunun şeyini çıpasını ona bağlamıştı o ne kadar artıyorsa o kadar ben değerimizi yükseldiğini görmeye başladım. Ee, haliyle e, burada artık bir sorgulama yapılacaksa ta baştan e, önce bu zamanın e, böyle ikilere, üçlere, parçalara ayrılması ve oradan süre gelen bugüne dek kimliğimizin de e, ya o ya hiç. Yani ya çalışma zamanındaki değerli olan üretkensin ya da hiç. E, hiçten de öte. Şimdi tüketen olman gerekiyor. O daha da büyük bir çelişki. Ya üreten ve üretip de kazandığıyla tüketen insansın ya da hiç. Tüketen e, tarafı da boş zamandan yiyor çoğunlukla. E, bir tabii özet olarak böyle bir e, durumu düşünebiliriz bence. Top yekün bir şey yapmış olduğunun gerçi bir... Belki başlıklar üzerinden geçmiş olduğum hepsi için ayrı ayrı konuşulması gerekiyor belki de. Evet yani başlıkların neredeyse tamamının üzerinden geçtiğin için bence programı burada kapatabiliriz. kapatabiliriz değil mi? Çünkü mevzuyu ortaya koydun. Ama e, bu çalışma... <gülüyor> Zamanındaki değerli sayılma ve boş zamanda da alışveriş yaparak tüketerek değerli sayılma hali aslında bir türlü sistemden yahut bu üretim tüketim mekanizması içerisinden bir türlü çıkamadığımız kaçamadığımız anlamına da geliyor. Yani boş zamanlarınızda ne yaparsanız alışveriş yaparım ee, muhabbeti olduğu sürece demek ki e, çalışma saatinde ürettiğini e, geri kalan zamanında da tüketmiş oluyorsun. Dolayısıyla o çalışma zamanında emekli e, emek e, zamanında e, paralı emek e, süresi içerisinde kazandığın parayı da bu kez boş zamanında e, yeniden sisteme geri vermiş oluyorsun. Böylece aslında sadece ve sadece... Ee, zamanının bir kısmını e, satarak e, sistemden e, hayatını idame ettirmek için ihtiyaç duyduğun ekonomik katkıyı almakla kalmış olmuyorsun. O ekonomik zincirin içerisinden çıkmaksızın bütün zamanını oraya vakfetmiş oluyorsun. Yani oluyorsun derken senden bahsediyorum. Senden bahsediyorsun. Aynen ben öyle yapıyorum. Doğru söylüyorsun ama en azından bunu eleştirmek bence herkes benim gibi yapmalı. Biraz eleştirmeli. Gelip burada konuşabilir mesela. O zaman ee, bir de eleştirme zamanı var Evet eleştirme zamanında var. Muhteşem. Çünkü boş zaman ya da serbest zaman baktığım şöyle bir yani araştırdığım kadarıyla şu şeylere de tekabül ediyor bir yandan. Eylemlere diyeyim düşünmek, kendini geliştirmek, kendi hakkında. Ee, ...bir şeyler yapmak, zaman ayırmak... ...bu tabii e, hani... fitnessa gitmek falan gibi bir şey... ...gelen haklı bu olmasın... Ee, ...bu gerçekten... E, ...kültürel ya da sanatsal bir... ...yaratıma... E, ...belki vesile olabilecek bir eylem... Ee, o ...eylemin... ...gerçekleştiği bir alan... ...diyeyim daha doğrusu boş zaman... Ee, ...serbest zaman... ...şimdi bu şey boyunca ben buna serbest zaman diyeyim... ...çünkü her defasında araya... ...taksim işareti koyarcasına bir öyle bir böyle diyorum... Ee, bu açıdan bakıldığında biraz önce bahsettiğin şeyin ne kadar zararlı olduğunu görüyoruz. Yani çalışma zamanı, dışında kalan tüketim zamanı. E peki ya bir yaratıma vesile olabilecek gerçekten o serbest zaman nerede? Gerçekten zihnin... Sen neredesin? Evet zihnin başka üretimlerin akışına tabi olmadığı. Üretimler sinemada olabilir bunların da hepsi yeri var tabii. Hemen insanlar ya oraya da mı gitmeyeceğiz falan gibi bir şey demesin. Benim burada daha çok bahsetmeye çalıştığım şey kişinin kendisi hakkında kendi zihin akışına izin verebileceği süreleri yaratması. Bunun dışında kalan tüm zihin akışına müdahale eden içerikler bir tüketim haline geliyor. Ve gerçekten de kendisinin bir şeyleri bir araya getirip kendi geçmişiyle ilgili olabilir, düşündüğü kavramlarla ilgili olabilir, çevresiyle ilgili olabilir, yaratabileceği fikirleri biraz... E, yönlendirmiş daha doğru su manipüle etmiş oluyor. E, televizyonun için işte aptal kutusu gibi belki abartılı da olsa şey, e, abartılı da olsa tabirlerin kullanılması nedeni bu. Çünkü boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz sorusunun e, cevabında en yüksek oranı genelde televizyon karşılıyor. Kitap okumak falan gibi cevapları da pek dikkate evet, almayabiliriz genelde anketlerde e, afili durmak için evet. verilen e, yanıtlar oluyor. Zira zaten kitap satışları vesaireler falan. Ya da reytinglerdeki. Ve reytingler bütün bunları gösteriyor. ortaya koyuyor. Sen e, az önce onları söylerken o e, şey geldi aklıma. Foucault'un e, altını çizdiği bir nokta vardır ya. E, sanat dediğimiz şey yahut sanat yapıtı dediğimiz şey illaki e, bir takım sanatçıların her alandaki sanatçılar için e, işaret ediyor bunu. Bir takım sanatçıların yaptığı. Ee, ve bizim de gidip e, izlediğimiz, dinlediğimiz, e, okuduğumuz e, şeyler değildir. Öyle bir ilişkilenme hali e, zorunlu olarak bu şekilde olmak zorunda değildir. İnsanın kendi hayatının ta kendisi bir sanat yapıtı olarak kurgulanabilir e, der. E, dolayısıyla o işte e, bir birey olarak kendini kurmak falan e, gibi bir takım söylemler içerisinde... E, Çokça e, sonradan sonradan e, dönüp sürekli zararlarının altı çizilen işte o yalnızlaşma, e, toplumdan kopma, kendini kendi başına e, topraktan var olmuş gibi e, bir tür karakter e, yapısına doğru giden o bireyleşme e, süreci yerine e, bu tür bir e, kendi hayatını sanat yapıtı haline getirmek kaygısı en azından bunu gerçekleştirebilmek elbette çok kolay değil. Eminim işte vefatından bir hafta önce Foucault'a da bunu sorsalardı bunu gerçekleştirebildin mi diye yani kovalardı herhalde kapıdan dışarı kovardı bu soruyu soranı ama neticede bu haygı ile yaşadığın andan itibaren işte o çalışma zamanındaki edindiğin ekonomik desteği lanet olsun ki başka çaremiz yok çünkü eee ...dünyanın her neresinde yaşıyor... E, ...ve yaşanıyor olursak olalım... E, ...bu e, ilişkinin içerisine... ...girmek durumundayız. Ama o ilişkinin... ...içerisine o ekonomik... ...çalışma zamanından emeğini... E, ...satarak edindiğin para... ...ilişkisinin sonucunda... ...ve sonrasında... ...o serbest zaman kısmında... E, ...sana dayatılan gibi... ...sana derken yine sen, senden bahsediyorum... Hı hı. ...sana dayatılan gibi yaşamak zorunda değilsin. Eee... Belki de işte ilk programda bunun altını çizerek başlamış olmamız ki bu tam da bahsettiğin gibi çok geniş ve saçaklı bir konu, bir mevzu. Onlara da bundan sonraki haftalarda muhakkak gireriz adım adım. Ama bu şey hali mesai ve mesai dışıdaki vaktin kendine Ayrılması hakikaten kendine ayrılması dediğin gibi yani sevdiğin bir filme gitmekle kitap okumakla hiçbir şey yapmayıp sahilde e, oturup denizi izlemekle e, odanda uzanıp e, tavana bakmakla nasıl değerlendiriyorsan değerlendir ama neticede o e, şeyin çemberin bir şekilde dışına e, çıkıp nefes alma aralıklarını kendimize vermek gerekiyor. Gibi geliyor bana. Yani bu, bu, bunu söylerken de aklıma e, şey geldi. E, malum yenilerde e, iki hafta önce yeni romanı Heba e, romanı yayınlanan e, Hasan abi Hasan Eri Toptaş geldi aklıma. O mesela çalıştığı e, memuriyet hayatı boyunca e, akşam saat altıda e, işinden gelip uyuyup gece on kalkıp sabaha kadar yazıp e, kalemi bırakıp üzerini giyinip işine gidiyordu. Yani o boş zaman denilen şey uykuyu bir pasaj halinde aradan çıkardıktan sonra bütün geceyi kendisi için boşaltıyordu. Ve dolayısıyla da o bütün gece tek başınaydı. Ama kendisiyleydi. Herhangi bir şeyi tüketmek kaygısıyla oradan oraya o alışveriş merkezinden bu alışveriş merkezine bilmem nelere falan filanlara koşturmuyordu. Evet e, tabii bu... Bu örneği duymak gerçekten e, enteresan. Çünkü aynı zamanda çok da saatleri e, belli bir iş, memuriyet. Alanı çok belli bir iş. Onun dışında kendinize kalan e, alanda e, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bu başka mesleklerde de tabii ki mümkün olabilir. Ancak e, senin söylediğin gibi koştura koştura e, o karşıtlık sebebiyle bence tam da hani bu çalışma zamanıyla, serbest zaman ya da sözde servis zaman bir karşıt karşıtlık ilişkisi içerisinde oturtulduğu zaman birbirlerinin zıttı olarak insanlar birinden kaçarcasına diğerine gidiyor. diğerine kaçma ama olsa olsa bir katarsiz gibi oluyor tüketim oluyor haliyle. E ne yaptık işte dağıttık diyorlar mesela dağıtarak ancak o evet. Çileği, Cuma çileği, evet akıtmış oluyorlar sanki. Çile de tam da aslında bu püritan ahlak gibi olan çalışmak e, ya da protestan çalışma ahlakı yani e, şeyine vuru gitti kafam. Harbiden de çalışmanın çok kutsal bir şey olduğu e, öğretisi. E, bundan aslında biraz da e, ilerleyen ve bugüne gelen bir şeyden bahsediyoruz. Tam da bu anlamda. E, yani şeyin e, Kogito'nun yıllar yıllar önce... Ee, hazırladığı çalışmak yorar başlıklı sayısı e, geliyor aklıma ve İsmail Dümbüllü'nün e, çalışmak insan doğasına e, uygun değildir zira e, bir şey yaptığı için nefes nefese kalan bir e, tavuk e, koyun gördünüz mü hiç diye sorar Hı. tam anlamıyla doğanın zamanına yani, yani biyolojik yoruluyorsak... saatini evet biyolojik saatine tabi oldukları için ee, ama biz bizim e, biz kendimiz hep e, onlardan ayrı gördüğümüz ve üstün gördüğümüz için o bizi bağlamaz diye bir cevapla karşılaşabiliriz çünkü hatta ben bir ara de, hayvanlıktan çıktık e, bir yerde şöyle bir şey bulmuştum denk gelmiştim e, Froome göre Erik Froome göre çalışma insanı doğanın tutsaklığından kurtararak bağımsızlaştırdı hmm. diye bir aktaran kişi böyle bir yorum yapmış e, şimdi ne demek duanın tutsaklığı tam bilmiyorum. Güzel bir aydınlanma kafası. Evet aydınlanma kafası aslında tam anlamıyla. E şu an neyin tutsaklığındayız? Daha fena kendimizin bizzat yarattığı tutsaklıktan çıkmak çok daha zor görünüyor şu hali. Şu içinde bulunduğumuz halde. E benim vurgulayacağım bir şey daha vardı. Heh. Çalışma denilen şeyin aslında çalışma zamanı denilen şeyin bir yandan tırnak içerisinde olumlu. ...görünen şeyleri var, yani olgular var çalışmaya dair cümleyi tam kurabilirsem. E, o da şu, ortalama çalışma saatlerinin aslında... E, ...yıllar içerisinde düştüğü görülüyor tüm dünyada. Bunu olumlu evet, gibi... Evet, o emek hareketlerinin kazancı aynı. olarak. Hem aynı zamanda kazancı bence e, bu programa yetişmeyecek ama... E, ...aslında çalışma denilen şeyin şeyi değişti. Yapısı değişti. Yani yeni, yeni teknolojik aletlerle aslında... Çalışma zamanını hesaplamalarını artık şeyle, eski yöntemle yapılırsa düşüyor gibi görülebilir. Ama biz bayağı aslında bir sürü şey yapıyoruz bunun dışında. Yapmak durumunda kalıyoruz. Yani e-mailleri kontrol etmek sayılmıyor bu çalışma zamanında evde. Ya da işte çeşitli bunun dışındaki dış sorumlulukları oluyor. Bunlardan hiç bahsetmiyoruz. Yahu İşe dair sorumluluklar. İşten çıktıktan sonra yatana kadar sürekli kafanda işle ilgili soruların olması mesai saatine dahil e, değil. E, tabii dahil değil. Ki gittikçe mobil cihazlarla birlikte gerçekten de e, esnek çalışma saatleri denilen şeyin bayağı esnek olduğunu görüyoruz. O zaman e, bu kadar esnekse e, serbest zamandan hiç bahsedemeyeceğiz. Çünkü artık kesikli değil. Hani biz modernite için e, tırnak içinde kızıyorduk. Bu kesti ikiye böldü falan zamanımızı. Bu daha fenası geliyor. O her yere yayıyor. Ç çalışma zamanının her yere yayıyor ve boş ve çalışma ne olduğunu bilemeyen tamamen e, şu multitasking denilen bir hastalık işte çok aynı anda çok iş evet. yapma ve düşünme hastalığı diyorum ben ona. Şu, belki yeni nesil için öyle olmayacak ama tam da o konuyu konuşmamız gerekiyor. Tam da yeni bir hikayeyle karşı karşıyayız. Çünkü bir yandan da o e, esnek çalışma saatlerine uygun insanların aynı zamanda presentable görünmeleri içinde geri kalan vakitlerinde alışveriş merkezlerine şuralara buralara Tabii. giderek o presentable görünme halini mümkün kılmaları da gerekiyor. da çok güzel önemli bir konu. Hatta Bodri'ların vurgusunu yaptığı bronzlaşma ve turistik. Evet. Onu da ah güzel birkaç böyle gerçekten başlıkta kaldık burada. Bayağı. Heyecanla diğer programı Bekliyoruz diyelim o zaman. Ee, evet, Gökhan Bey. Ben bekliyorum ya. Gökhan Bey, bu programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Ee, umarım önümüzdeki hafta da ve programımıza yeniden katılırsınız. Bu e, şeyi e, kaleminizi kapatan çitik sesiyle de e, ayrı bittim. bir renk kattınız. Peki nereye katılacağız? Tabii ki katılacağız mesela. Değil mi? Değil evet. Mi? O zaman. Efendim, önümüzdeki haftaki eleştiri saatinde e, incelen kültürde yeniden görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.